Subhanallah, elhamdülillah, Allah-u Ekber, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'' deyişi geldi. ''Fiili zikir'' geldi. Lisani zikrinin yanında fiili zikri de gelivermişti. ''Fiili zikir'' yani Allah için alması,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 Ben de yapayım, ne olmuş demeden her an sevgilimiz bir tanecikimiz Allah ile rabıta kulmaktı. Rabıtayı her an sımsıcak tutabilmekti zikir. Beden dünyada türlü meşgalelerle olsa dahi bir Ebu Zerar Gıffari gibi bir Ebu Bekir Ömer, Osman Ali, bir Hasan Hüseyin,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 Hayat ile ifade etmek dizikir. İş yerinde çalışırken Patronum görsün diye değil, Allah görüyor diye disiplinli ve düzenli çalışmak dizikir. Bir otobüse, bir araca, bir taksiye binerken şoför, taksiçice de otobüstekiler için değil, Allah'ın şu kulcuna hiç sıkıntı vermeden şu ihtiyacımı gidereyim diye o hizmetten faydalanmak dizikir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 ne halde olacağını bilmeden Bilinmezlikler içerisindeyken O mahşer günü Artık yeter derken Artık ne olacaksa olsun derken Allah rızası için Yapmış olduğu Hac ve umresi geldi Sadece gidip Küp şeklinde olan Taştan yapılan Kabe'yi Bir defa dönüp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 Evet sen bizim Rabbimizsin. Cevabımızı yeniden biatımız ile tazelemek üzere buraya davet mi ediyorsun? Geldim Allah'ım. Lebbeyk Allah'ım ve Lebbeyk. la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde. Ve ni'mete leke vel mülk la şerike leke. Emret Allah'ım. Buyur Allah'ım. Senden başka ilah yok.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 Kurban keserken aslında bütün iç alemindeki vesveselerden arınıp aslında nefsini kurban ettiği o hacı geliyordu, o umresi geliyordu. Seyahat olarak gidip gelişi değil. Allah için kendini Allah Resulünün bir meferi, Allah Resulünün aş deryasına dalıp Hazreti Ömer gibi çıkan Ömer olmak üzere gidip gelen için. Ağac ve ümresi gelecekti onu bu karanlıklardan nur olup kurtaracaktı. Yine ümmetimden bir kişi gördüm ki ölüm meleği ruhunu almak için gelmişti.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 ...bu şekilde almasına mani oldu. Rabbena gfirli... ...vel valideyye... ...velel mü'minine... ...yefme yekûmul Ayet-i ...böyle buyurmuyor mu Rabbimiz? Onlar... ...anne ve baban... ...sevgi ve merhametten... ...Rabb'lerinin kendilerine... ...en tatlı hediye ve meyvelerinden olan sana...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 senin bana lütfetmiş oldun şu zenginlik nimetini, bir Ebubekir Bekir gibi, bir Abdurrahman bin Af gibi, bir Davut peygamberler gibi. Sadece Allah için verişi geliverdi, o Celle Celaluhu için vermiş olduğu amelleri geldi, o sadakası geldi, cehennem yarısına, zerre kadar sıcaklık eriştirmeyen bir perde olarak verdi. Yüzüne karşı, ağzalarına karşı perde olu verdi sadaka. Neden sonra ümmetimden bir adam daha gördüm ki zebaniler yanına gelmişti. Zebaniler alacaklar da onu götüreceklerdi hesabın en incesi olan hesap mevkiine ve sonra nokta nokta.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 Meyve suyu iç su iç ayran iç türlü türlü nimetler var hepsini iç milyonlarca meşrubat var hepsini teker teker iç ama tek şu şarabı alkolü içme değişşi Hanım kardeşim Rabbim seni sevip sana değer verdiği için mücevher nasıl ki en değerli kutuda saklanır en değerli şeyi insan saklar değil mi diye yaptığı tavsiyeler.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 Meğerse Rabbimin imtihanı varmış ona. Doğduktan sonra küçük yaşta evladını kaybetmiş. Ama isyan etmemiş. Allah'ım inna lillahi ve inna ileyhi râciûn um. Senden geldik. Sana aitiz. Sana döneceğiz. Evladım benim her şeyim. Senin bana verdiğin ihsanın. Sen verdin ama. Sen aldıysan yine de sana İsyan etmem Deyip sabredişinin sonucunda Küçük yaşta ölen çocukları geldi İhilik terazisini ağlaştırdı Ve çocukları onun elinden tutarak Cennete girdiler ailece Ümmetimden yine bir adam gördüm ki Cehennemin tam kıyısında bekliyordu Düştü düşecek Kaydı kayacak bir rüzgar etse hafiften, bir daha çıkamayacak şekilde düşecek. Rabbimizin ayetleri okunurken, ilim, rahmet ve aş medeniyeti, Hazreti Adem ile başlayıp, sevgilimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile kemal ve olgun aeren, mübarek din İslam'ın, vahyi anlatılırken, kalbinin ürperişi, kalbinin samimiyetle yönelişi, Allah'ım sana hamdolsun,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 diye söylemiş olduğu kelime şahadetler geldi. Kapılar ardına kadar açılıverdi. Evet dostlar güzeller güzeli Rabbimiz sevgilimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu rüyasıyla bizlere almamız gereken hayatımızda tatbik ederek hayatımızı Yesrib'den Medine-i Münevvere'ye bir cennet bahçesine çevirmemiz gereken mesajlar sunmuştu.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 Haftaya görüşmek üzere efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatim.